Ali Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet. Siz, sizin bir kere sel, fırtına, yağmur bölgesinden geliyorsunuz. Bir iki kelimeyle oradan e, da bilgi edinmek mümkün mü? Ondan sonra da çok iç acıcı olan olmayan bir bahçeli evler katliamının yıl dönümü var Onunla konuş biraz konuşuruz. Ondan sonra da iç açıcı bulduğumuz eylemler var. Bütün dünyaya satına yayılmış olan işgal eylemleri. Ama önce isterseniz bir iki kelimeyle durum nasıl? Şimdi Antalya'da mısınız? Antalya'dayım. Yani hava kapalı ve yaklaşık şöyle bir neredeyse 36 saattir kesintisiz yağmur yağdı. Sonra lodosa bıraktı bir miktar kendini falan. Yani ciddi bir günlük hayatı engelleyecek boyutlara ulaştı diyebiliriz sanıyorum devam edecekmiş e, bu yağmur ve e, fırtına hali. E, ama henüz e, açıkçası e, kent içi e, ve de kent dışındaki ikili topraklar üzerindeki tahribatını bilmiyoruz ama okullar falan e, kapatıldı. E, dolayısıyla e, ciddi bir e, şeyden söz edebiliriz. E, yıpranmadan e, söz edebiliriz. Bu e, neden evet, de, çok sayıda su evet, çok sayıda su baskını ihbarı geldi filan belirtilmiş. Evet, gerçekten e, yüksek olduğunu düşünüyorum yani rakamları bilmiyorum ama e, böyle bir iki gün geçirdik. E, sanıyorum Ege ve Marmara'da da. Aynı durum devam ediyor değil mi? Evet yani Antalya'dan aldığımız bilgi şeydi metrekareye 279 evet. kilogram yağış düştüğü haberi vardı. Ama Ege ve Muğla, Aydın ilçelerinde de çok, İzmir'de de yani İzmir şehir merkezinde 41 kilogram düşmüş metrekareye mesela. Dikili Bergama'da 63, Çeşme ve Menemen'de 58 kilogram ya ben pek yaşamadım böyle bir şey yani sudan bir duvar oluşuyor yani bu inanılmaz bir e, şekilde e, yağış düşmüş zaten göknüzde karışı de belli. Evet hep konuştuğumuz şey işte yani su buharının artmasına yol açıyoruz evet. küresel ısınma o da tabii büyük bir birikim sonra da nereye boca edeceğini tabii kimse bilemiyor. Zaten uçak seferleri falan da Antalya'da iptal edilmiş durumda. Sanıyorum bu bir gündür devam ediyor. Çünkü buraya da sürekli on dakikada bir uçak iniyor Türkiye. Turizm gidelerinin üçte birini neredeyse Antalya'dan karşılıyor, Antalya ve civarında Ama şu anda bir güneş açtığını söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar Türkçe'ye dönebiliriz ama bir anda... Evet, iyi bari. yani Filipinlerde falan korkunç haberler var çünkü yüzde, yüzün üzerinde yeni fırtına, tayfunlar. ama onlara girmeyelim artık. Ee, evet. Şimdi gerçekten acı bir 80 öncesi yaşadığımız çok fazla acı olay var bu ülkede. Sonrasında da yaşadığımız çok acılarla. Ama bu 1978 yılının 9 Ekim sabaha e, uyandığımızda Ankara Bahçeliler semtinde 7 Türkiye İşçi Partili gencin e, katledildiğine tanık olduk. E, ve bu olay e, 16 Mart 1978 gibi e, İstanbul Üniversitesi katliamı gibi, Balgat katliamı gibi, Piyango Tepe katliamları gibi şimdi ismini unuttuğumuz e, toplu katliamlar içerisinde e, sembol 12 Eylül'e giden yolda Toplumsal infiali, ya da, e, psikolojik durumu e, göz önünde bulundurduğumuzda ve bizatı yedi e, üniversiteli e, gencin öldürülmesi olayı e, hatırat a, a, a, diri kalan olaylardan biridir. Tabii Kahramanmaraş, Çorum, Sivas olay, Malatya olaylarını e, beklemek lazım 12 Eylül'e giden yolda. Burada yedi Türkiye İşçi Partili ve genç Öncülü, Türkiye İşçi Partisi'nin gençlik örgütü olan üyesi genç e, öldürüldü. Bunlar benim arkadaşlarım da yani benim kişisel bir bağım da var. Eee katliamın yapıldığı eve de gidip gelen insanlardan biriydim. Ankara'da Bahçelievler semti Milli Hareket Partisi ve Ülkücü kuruluşların odak olduğu, genel merkezinin bulunduğu özellikle Milli Hareket Partisi'nin böylesine bir siyasal temizliğin de bir parçası olarak yıllarca süren bir olay vardır burada. E, kesinlikle e, sol görüşlülerin oturmasına izin verilmezdi. E, sınırda bir yani daha çarlık şey, değildi bu sokak, 15. Sokak e, sınırda bir e, sayılabilecek bir e, sayılabilecek bir yerdeydi. E, bu katliam çok e, uzun yıllar dava devam etti çünkü e, katliamı düzenleyen ekibin içerisinde daha sonra Türkiye e, radyosu derin depremsiz surluk detikçilerinin ee, ağacı e, Abdi İpekçi cinayeti 1, 1 Şubat 79'dur. O yılları hatırladığımızda e, Mehmet Ali Acı, Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Oral Çelik, Mehmet Şener gibi ülkücü e, tetikçilerin e, daha sonraki yıllarda Türkiye'de pek çok olayda e, yer aldığını görürüz. E, bunlar uy, devletin e, kadrolu kullandığı insanlar haline gelmişlerdir ki o zaman içinde gladiyonun esas unsurları tetikçileri olarak daha sonraki yıllarda da uluslararası cinayetlere papa cinayetine papa züqarşine kadar uzanan halkının içinde yer alan kişilerdir ve sürekli devlet tarafından kullanıp korunmuş kişiler uzun yıllar. Ee, ellerini kollarını sallayarak e, yaşamalarına başka kimlikler altında e, pek çok işe bulaşmalarına müsaade edilmiş e, bizatihi devlet tarafından korunmuş insanlar olduğu hem uluslararası istihbarat örgütlerinin hem Türkiye'deki devlet kuruluşlarınca e, kullanıp e, korundukları e, aşikar bir şekilde bunu, bu konuda yazılan e, binlerce sayfa doküman, e, kitap e, iddianameye e, ulaşmak mümkün. Evet, i̇simlerini de aslında bir sayalım. Latifcan, Latif Efraim Ezgin, Hürcan Gürses Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevenci evet. öldürülenler. Kimi yast bir yastıkla boğularak dördü kafa hizasından kurşuna dizilerek diğer ikisi de Eskişehir yoluna çıkarılarak öldürülmüşlerdi. Birisi yaşadı değil mi Serdar Ortaç'tan. Evet. Serdar e, bir 10 e, güne bir yakın bir süre. süre yaşadı. Zaten Serdar'ın verdiği ifadeler doğrultusunda e, da çok e, ulaşılmaya çalışıldı. Aslında faillerine ulaşılması için e, çok ciddi bir çalışma yapıldığını başlangıçta söylemek mümkün de bu anlamda e, Türkiye'nin bir dönem Emniyet şeylerinde dürüst oktayları anmak da lazım. Şu anda memleketin hangi köşesinde imzivaya çekildiğini bilmiyorum ama büyük bir katkısı vardır bu katliamın aydınlatılmasına. E, e, bu, bu tür e, insanların da varlığı ve soruşturma sonucunda kısa sayılabilecek bir sürede faillerine ulaşılmaya çalışılmıştır, bilir belirmiştir en azından. E, çünkü failler gerçekten... E, bu yedi arkadaşımızı öldüren ve yani vahşiye kendisi bile alıkırçı daha sonra yazdığı e, açıklamalar yaptığı açıklamalarda bir kitap var bu konuda kendini affetmediğini de itiraf etmiştir çünkü bu yedi kişinin üzerlerinde bir tane bile e, çakı bile bulunmamıştır e, vahşi bir şekilde öldürülmüşlerdir e, burada e, temelde bakmamız gereken şey şu bu grup, e, ülkücü, milliyetçi, hareket partisi üyesi, e, biliyorsunuz Abdullah Çatlı dönemin ülke ocakları, dernek e, genel e, başkan yardımcısı. Genel başkan da e, geçtiğimiz yıllarda bir helikopter kazası ya da suikastinde ölen e, Muhsin Yazıcıoğlu, bir numaralı isim Muhsin Yazıcıoğlu, iki numaralı isim Abdullah Çatlı. Ee, ve bu aşağıda ağacıdan kırıcıya kadar uzanan tetikçiler kısmı e, ülkücü, milliyetçi e, insanlardan oluşuyor. Ve bu kesimin e, Milli Güvenlik Kurulu e, Türk İstihbarat Teşkilatı Askeri ve Sivil İstihbarat Teşkilatı Uluslararası e, Gladio ile olan bağlantıları e, bugün e, pek çok çalışmada ortaya konmuş olmakla birlikte e, biz 1980 öncesinde e, devlet içindeki bu ilişkileri e, net olarak ortaya koymuş değiliz. Örneğin e, geçen yıllarda yani susurluk meselesi ortaya çıkmasaydı çatlı ile ilişkin e, külliyatın e, büyük bir kısmı gene şey altındaydı, eee altındaydı, asır altındaydı. Her geçen yılda bu konuya ilişkin pek çok yeni bilgilere, bulgulara ulaşıldı. Bunların içerisinde tabii ki Susurluk failleri e, ve çatının yıllarca ülke içerisinde e, gibi e, rol olması, e, pek çok yasa dışı işlemelerinin cinayetine Lütfaz e, yani cinayetinden tutumda e, pek çok uyuşucu ilişkin hususlarda e, için bu organizasyonların lideri konumunda olması ve bu ülkücü çetenin 80 öncesi cinayetleri e, kadar 80 e, yarattıkları dehşet e, olayları e, ortaya serildi. Ancak e, mesela geçtiğimiz yıllarda bilmediğimiz bir husus vardı. Daha doğrusu bilip de e, altını tam çizemeyiz ki dönemin İstihbarat örgütün önemli isimlerinden Mehmet Eymur açıkladı bunu. E, bu ekibin e, 80 sonrası hapishanelerden... Çıkarılarak ya da e, dışarıya çıkmalarına göz yumularak e, Türkiye'nin Ermeni meselesinde kullanılmasını e, dönemin devlet başkanı Kenan Evren ki damadı Erkan Gürbit e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da, önemli isimlerinden biridir. Ve darbe sorun sonrasında biliyorsunuz MİT bizzat yönetilmiştir. Pek çok daha sonra Türkiye'de e, aktör konumda olan istihbaratçı ya da tetikçi kesimlerin... Buradan yönet, yönetildiğini de e, bizzat Mehmet Eymür çizdi. Dedi ki e, Türkiye'nin dışarıdaki operasyonları için bu ülkücü grup bizzat e, daire başkanı o zaman Evren'in kızı, Dış ilişkiler Daire Başkanı e, Şenay Gürbit, e, biz Erkan Gürbit'in damadının olduğunu biliyorduk ama kızının da bu işte olduğunu açıklamış oldu. Buralarda açıklanması gereken husus, 80 öncesi sivil siyaseti askeri ya da daha sonraki darbe sonrası süreçlerde bu ülkücü kuruluşlar e, adı altında milliyetçi paramiliter gruplarla Gladio arasındaki e, ilişkiler ve onun uluslararası siyaye e, ve e, uluslararası Gladio ile olan bağlantıları bugün için bile yeterince aydınlatılmış değildir. Geriye dönük Kültür Sarayı'nın, Marmara Gemisi'nin, yani 1970 ve 70-12 Mart sürecine de e, eklemleştirmek e, mümkündür. E, ve bütün bu olayların toplam şeyinde e, halen yaşayan insanlar e, mevcuttur. Bu özellikle 80'en öncesi Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşlar, Özel Harp Dairesi bağlantıları, oradan e, Uluslararası Gladio ve CIA bağlantılarına ilişkin ve Milli Güvenlik Kurulu kararı ile bu insanların görevlendirildiklerini bizzat zaten Haluk Kırcı tetikçilerinin şu anda tek herhalde içeride ama yakında salı verilecek kişinin kendi açıklamalarında da bulmak mümkündür. Evet yani şimdi Abdullah Çatlı 1996'da işte Susurluk'taki trafik kazasında öldü yargılanamadı bu konudan Haluk Kırcı idama mahkum edildi ama iki kez yanlışlıkla tırnak içinde tahliye edildikten sonra 2005'te Kartal cezaevine girdi. 28 Mayıs 2010'da tahliye oldu Haluk Kırcı. Haluk Kırcı da tahliye oldu yani değil mi? tarih oldu. Olmuş o evet. Önemli değilim açıkçası. Yani, o kadar şeyler yaşandı. Wikipedia'dan bakıyorum. 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye olmuş. Ünal Osman Ağaoğlu Kemal Türkleri de öldürdükten sonra yurt dışına hı hı. çıkıp 7 kez idam cezasına çarptırıldı ama zaman aşımından dolayı Kemal Türkler davasının 1 Aralık 2010'da da serbest bırakıldı. Bünyamin Adanalı Pendik'te yakalanıp 7 kez idam cezasına çarptırılmış oymuş bir tek halen cezaevinde ha, olan Bünyamin Adanalı Ercüment Gedikli 80'de yakalanıp İdam cezası Müebbete çevrilmiş 91'deki afla salınmış Mahmut Korkmaz ve Kadir Kadri Kürşat Poyraz yakalanamamışlar Evet Bilenço böyle yani Bilenço, e, Bu durumda yani Bu e, kartliamın e, Hali halen e, Pek çok noktasında Yani kişiler belirlenmiştir ama e, Bağlantıların e, Yani bu emri Bu e, Çatlı tek başına yerine getirilmiş değil. E, Muhsin Yazıcıoğlu da bu konuda e, 12 Eylül sonrasındaki e, mesela çünkü araba, katliamda kullanılan arabanın e, esas e, kullanıcısı Muhsin Yazıcıoğlu. E, İstanbul'dan gelen e, bir araba kullanılır bu katliamda. Eski Faruk'ta Faruk da Salih'i götüren e, araba odur eee dolayısıyla burada yani biz bugün eğer ergene konulara balyozlara ulaşmak istiyorsak e, geri planda bu bağlantıları e, Özel Harp Dairesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü kuruluşlar ve bu çetenin ki daha sonra biliyorsunuz Ali Kurucu e, Erzurum'da bizzat Erzurum valisi daha sonra Susurlu'nun önemli aktörlerinden Mehmet Ağar'ın kahşah Mehmet Ağar bunun kahşahı yani i̇lişkileri susurluk sonrasında çıkan fotoğraflarda e, net bir şekilde gördük. E, bugün Mehmet Ağrı ayaktadır. Yani bunun e, mı yok. sahte pasaportları ve bütün bu düzenlenen işleri e, Türkiye'de Emniyet Teşkilatı ve Milli İstihbarat Teşkilatı askeri e, unsurlar ki, çatının en son bulunan bir sırf çantası diye adlandırılan çanta bulundu. Bu çantanın içindekiler de e, yeterince açıklanmadı. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerin e, arka planında e, yani bir tek çok milliyetçi e, ülkücü, genç bu ilişkilerin e, farkında e, olmadıklarını daha sonra itiraf etmişlerdi. Uluslararası, Giladio, Uluslararası İstihbarat Teşkilatları Türk askeri e, unsurlarının üzeri harf dairesi ilişkilerini e, ama bunun içerisinde şu anda o zamanki MHP yöneticilerinin Ülkücü e, hareket yöneticilerinin büyük bir kısmı hayatta ve e, yaşıyor. E, dolayısıyla Türkiye'de 1980 öncesinde e, bu paramiliter örgütün kuruluşunu 60'ların sonunda bizzat e, nasıl kaynaklardan bu kom komando kamplara dağıtında kurulduğunu e, çok iyi biliyoruz. Ama bugünün geldiği noktada Milli Güvenlik Kurulu arşivlerinde Devletin arşivlerinde açılmak durumunda. Yani eğer e, bu, e, ilişkilerin e, şeye kadar, Ergenekon'a konuduğu kadar, Balyozlara kadar e, iyi... Evet, o, su sürdük, Ergenekon. Evet. Yani Sadi Koçaş'ı da çok iyi tanımamız gereklidir. 12 Mart'a giden yolda e, ve bütün e, Koçaş'tan Çetin Doğan'a kadar süreçleri e, iyi e, ortaya koymak gerekir. Pek çok şey gerçekten e, çıkarılmış olmakla birlikte Bir süreç herhalde Süleyman Demir'in de Çok bildikleri vardır bu dönem içerisinde e, 80 öncesindeki Figürlerin pek çoğu e, Ömürlerini tamamlıyorlar e, kalan, Peki e, de, e, Abdi Pekçi'nin e, Cinayetinden hüküm giyen Bu işte de adı geçen Mehmet Ali Ağacı ne yapıyor şimdi O da serbest kaldı Evet e, yani e, Mesela Necip Türk basını, medyası Acay'ı e, serbest bırakıldıktan sonra bir kere bile sorgulamadı. Başta Milliyet'te olmak üzere. Değil mi? Evet. Acay ne yapıyor şu anda? Paralarını mı sayıyor? Bilmiyorum. Bir holding mi kurdu? Ne ne yapıyor? Oral Çelik gibi e, Malatya Spor başkanı olarak mı karşımıza çıkacak? Ya da ne yapılıyor? Ne ediliyor bu insanlar gerçekten merak edilerek incelen, bakılması gereken kişiler dolayısıyla yani ağaca işte ayrı bir unsur yani pek çok şeyin imzası olan bir kişi kilit bir kişi yani sonra bu süreci herhalde en iyi e, bilen bu ilişkileri yurt içi yurt dışı ilişkilerindeki olayları, görüştükleri kişileri istihbaratçıları, gladiyocuları e, deşifre edebilecek söyleyebilecek e, kapasitede bir insan e, dolayısıyla yani sen Pierre'ın Kurtları kitabında e, Çatlı'nın Güney Amerika'daki e, e, CIA kamplarında eğitildiği bile söylenir biz bunu bir Fransız gazetecinin kitabından öğreniyoruz Dolayısıyla o kadar hala karanlık nokta var ve bu noktalar aydınlığa kavuşmuş değil. Bunun sivil uzantılarına ilişkin işte Mehmet Ağar e, pasaport veriyor. Hem hikaye şahidi oluyor. Olayların içerisindeki isimlerden biri Mehmet Eyüp. E, hala e, bildiğim kadarıyla yurt içi yurt dışı yaşıyor. Bilmiyorum şeyle devam ediyorum ilişkileri. Zaman zaman açıklamalarla. O döneme, dönemlere ilişkin bazı ipuçları ortaya koyuyor. Ama bunlar daha sonra siyasi iktidarlar ve askeri iktidarlar tarafından baş tacı edilmiş istihbarat ve e, polis e, şefleri olarak e, karşımızda e, arzu endam eylediler. Evet, Abdullah Dolayısıyla... Çatlı'nın da çok erken bir tarihte neo faşist liderlerden Stefano della Chia ile de görüştüğü belirtiliyor başka bir yerden ondan bilgi de. Yani bu işi uzatıp 12 Eylül'den için, sonra evet. Yani evet. Cohen's'le Frankfurt'la kadar uzanan e, Nazi dönemindeki yani bu kuruluşların e, işte daha sonraki önceki 1960'larla Türkiye'de 1960'larla 80 arasındaki ee, bu ülkücü, milliyetçi, paramiliter örgütlenmenin arka planında yer alan e, unsurlar e, daha da açıkta kavuşturmak durumunda. Bahçedevler katliamı da bu zincirin e, bir uzantısı olarak e, derin yaralar açmıştır. Yani bizim e, 33 sene geçmiş üstünden e, hala e, derin izler bırakan birçok. E, bir olaydır evet. ve e, rahmetli evet. anlıyoruz arkadaşlar. E, aşağı yukarı 3 dakikamız var ama gene de bir şey üzerinde de konuşalım. 1-2 dakika diyoruz bu işgal. Ya, i̇sterseniz bu Wall Street'te falan ilişkin, yani ben şöyle bir şey vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 4 milyondan fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşayan çocuğun e, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu Rakamlar bize söylüyor. Evet. Yani iyi beslenmeyen ABD'li sayısı 50 milyon. Yani, yani Sahra, altı Afrika ile aynı özellikleri evet. gösteriyor bazı istatistikler. Yani dünyanın Nerede en yoksul değil ki. Evet. Yani değil, Amerikan rüyası, Amerikan kabusuna dönmüş vaziyette, evet. akıl almaz zenginliklerle akıl almaz bir sefaret ve yoksulluğun yan yana gezdiği bir yerde ve nihayet insanlar baş kaldırdı. Hadi. Evet yani e, 50 milyona yakın insan açlıkta boğuştu bir ülke bu o ülke e, bu oran gittikçe de artıyor ondan sonra e, yoksul çocukların aç çocukların sayısı hızla artıyor e, yani bu aslında şeyde de yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değil İngiltere'de Almanya'da da artıyor yani evet. e, ama çok, Amerika'da çok belirgin tabi yani altyapı filan da çökmüş durumdaki yollar köprüler okullar hastaneler filan vaktimiz azaldı 12 e, ana başlıkta incelenen bir şey var böyle e, konuttan yollara hastanelere okullara yani yenileme tevhi dediğimiz Aslında altyapısının yenileme, yenilenmesi bir kere çok gecikmiş geri bir takvimle gidiyor ondansa ya ben 2009'da gittiğimde işte Washington'a 50 kilometre uzaklıktaki bir kenttaki devlet okullarının kırık camlarının ödenek yokluğundan dolayı takılamadığını e, söylemişlerdi. Gerçekten dramatik bir durum var. Tabii ki yani bunu mesela eee diye Dominic Conde Cumhurbaşkanıyken eee şöyle bir açıklaması var. Diyor ki ABD hükümeti talebi canlandırmadıklarını artırıyor ama vergi gelirlerindeki çöküşü tecrübe etmiş çoğu eyalet ve yerel yönetimler polisleri, öğretmenleri, itfaiyecileri işten çıkarıp diğer yandan yoksullar için sosyal yardımları hizmetleri kesmek zorunda. Ülkenin daha yoksul kesimlerindeki çok sayıdaki eyalet ve yerel yönetim federal hükümet mali durumları için büyük bir kurtarma girişinin üstlenmediği takdirde iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Evet. Yani eyaletler iflas etmiştim de, eyalet e, bütçeleri rakamları. E, eşitsizlik e, hat e, safhada ama e, inanılmaz de bonuslar hüküm sürerken e, bu e, olay e, direnmeyle karşı karşıya kalındı. Bu dönemde, yani bu 15 Mayıs hareketi, Barcelona gençlerin başlattığı bir 15 Mayıs hareketi var. Evet. E, da, yani sol meydanı hareketi Evet hareketi e, ve dünyada bunlar da birlikte bir dayanışma içerisinde Aslında e, 2003 yılında e, yani o zaman da radyo muhabirliğini yaptığımız e, Dünya Sosyal Formu gündeminde e, ki o zaman savaş vardı Irak Savaşı bir ay sonra Irak Savaşı başlayacaktı. Çoğunlukla bu formun gündemini savaşa karşı olan duruş belirlemekle birlikte dünya finansal sisteminin böyle devam ettiği sürece patlayacağı ve bu çok büyük bir tahribata yol açacağı. O güne kadar ki yaşanan tecrübe batı dünyasında doğudan gelen işte Asya krizi 97, Rusya krizi ve Latin Amerika şey, krizi gelişmişlerin krizi değildi. Yeni bir dünya mümkününün alt başlıklarında yeni bir finansal düzen kurgusu e, ve yani bir kumarhane ekonomisi haline gelmiş. E, düşünsenize bütün e, vaktimiz yok daha sonra bunları konuşacağız. E, yani Amerika ve İngiltere'nin e, dış borçları e, dünya borç e, dünyadaki dış borç rakamlarının toplamının yüzde 44'sini oluşturuyor ve Amerika Birleşik Devletleri hem bütçe açıklarını hem dış açıklarını e, uzun yıllardan bu yana e, dünyadaki başka başka ülkelerin insanlarının tasarrufları ile finanse ettiriyor. Tasarruf yapmadan yaşadığı pek çok imalat sanayi sektöründe e, rekabet üstünlüğünü kaybetmişlerinde dünyanın bir numaralı süper gücü sadece bütün dünyanın parasına iltifat etmesiyle Ayakta kalan bir sistem evet. bugün sökünce yüzde bir de bu yüzde bu yüzde bire karşı çıkıyor artık işte. çıkıyor ee, nedenle önümüzdeki uluslararası, hem Amerika Birleşik Devletlerindeki yükselen bu hareketi, hem ABD'nin halini gelişmişlerin püremi ve kapitalizmin içinde bulunduğu Evet. Yani gerçekten konuşmak gerekiyor yoksa bugün e, ekranlarda e, yani çöpe atılan e, iktisat her gün çöpe e, atılan sözlerle e, gün değerlendirme e, kirliliğiyle karşı karşıyayız. E, bu ciddi bir kapitalizmin krizidir ve e, bu krizin e, 1929 krizinde de yazılanlara baktığımızda yani bu krizlerin maliyetini Garibanlar öder. Evet. Ülkelerin ve dünya krizlerinin maliyeti garibanların üzerindeki. Ama artık öyle bir şey ki e, Chicago ekolünden gelen insanlar bile artık bu kabaca iktisadi jargona gerek yok. Yani zenginden alıp fakire verilmedikçe bu krizden kurtulunamaz. Evet. Belki. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşeceğiz bunu daha çok. Bu arada hava kapandı tekrar yağmur yani. başladı. <gülüyor> çok hoş. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.